Kahiyenin Kadın Hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşe Gül, Çiğden ve Özden. Herkese merhaba. Hikayenin Kadın Hali programında canlı yayındayız bugün. Ben Ayşegül Altınay. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Biriminden. iki özel konuğumuz var bugün. Müge Ayan Ceyhan ve Ayşe Alan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ben sizin merkezinizin çalışmalarını uzun süredir çok büyük bir hayranlıkla izliyorum. Ne yazık ki uzaktan izliyorum. İstanbul'un iki ayrı köşesinde üniversitelerimiz. O yüzden... Her konuşma ilanı geldiği zaman keşke orada o, o, olabilsem yine ne kadar güzel bir konuşma düzenliyorlar diyorum ama şimdiye kadar gelemedim. Fakat biraz önce öğrendim ki artık üybede koymaya başlamışsınız evet, evet. konuşmaları. Bir kere çok... Iı, ıı, çok önemli bir kaynak hani web siteniz gittikçe de gelişiyor. Onu ben en azından takip ediyorum ve etmeye devam edeceğim. Şimdi bugün iki şey konuşalım dedik bu programda. Birincisi milli güvenlik dersinin kaldırılması biliyorsunuz bu haftanın önemli bir gündem maddesi. Onu birlikte tartışalım. Peki bu ders kaldırılıyor. Ee, eğitim sivilleşti mi sivilleşiyor mu bu dersin kalkmasıyla birlikte ee, ders kitaplarında durum ne ders kitapları dışında eğitim uygulamalarında durum ne ee, bunları konuşalım ve Bunları konuşurken bir yandan da sizin birimi olarak yaptığınız çalışmaları, araştırmaları da tartışıyor olacağız. Çok teşekkürler katıldığınız için. Biz, Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Edelim. Ve bu güzel çalışmayı yaptığınız için en başta. Bu birimi kurduğunuz için. Onun hikayesiyle başlayalım mı? Nasıl kuruldu Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi? Tabii. Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi ne? İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne bağlı olarak yürütüyoruz. 2010 Kasım'ında e, kurulduk. Aslında daha e, epeyce bebek. Evet. E, temel derdimiz şuydu. E, okullarda yani sahada ciddi anlamda bir e, deneyim var. Öte yandan akademide de e, ciddi anlamda bir bilgi birikimi var. Ve Fakat bu iki alan birbiriyle yeterince e, konuşmuyor. E, bu dertten hareketle aslında biz kurduk bu bilimi ve e, öğretmenlerle akademi arasında bir köprü işlevi görmesini hedefledik e, temelde ders kitapları üzerine çalışmalar yapıyoruz e, kimlik çok dilli eğitim ayrımcılık demokratikleşme yurttaşlık e, yoksulluk toplumsal cinsiyet e, gibi konu ve kavramlarda e, daha doğrusu bu kavramların ilk ve orta öğretim düzeyinde ne şekilde ele alınabileceği üzerine kafa yoruyoruz e, bunun için bir takım ders materyalleri geliştiriyoruz e, seminerler düzenliyoruz ve bununla birlikte eğitim üzerine yapılan çalışmaların paylaşıldığı bir zemin işlevi görme e, gibi bir hedefi de var aynı zamanda Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi'nin. E, az önce sözünü ettiğiniz Seçbir e, konuşmalarını da bu amaçla yapıyoruz. E, söylediğiniz gibi evet İstanbul şartlarında ulaşım gerçekten e, büyük bir sorun. E, oradan hareketle biz de vebe koymaya başladık. E, www.seçbir.org'dan e, e, sitemize erişilebiliyor ve artık bütün konuşmalar Orada erişilebilir durumda olacak. Son derece sık birkaç haftada bir yapıyoruz. İki haftada galiba. bir düzenliyoruz evet iki haftada bir. Her biri birbirinden ilginç oluyor. Böyle yeni bir perspektif yeni bir taze bir bakış açısı taze bir konu. Ee, Müge aynı zamanda e, eğitim antropoloğu değil mi? Evet evet eğitim antropoloğuyum ben. E, 2000'den bu yana okullarda saha araştırmaları e, yapıyorum. Ve özellikle çok dilli eğitimde çok dillik. Üzerine son dönemde çalışmalarım var. Bugün vaktimiz kalırsa belki biraz konuşabiliriz ama başka bir programda daha kapsamlı olarak bu önemli konuyu, çok dillilik konusunu işleyelim istiyorum. Sizin zaten yeni bir raporunuz var değil mi bu konuda? Göç ve çok dillilik bağlamında okullarda okuryazarlık edinimi, edinimi. Evet. başlığı koç Koçbaş'la birlikte hazırladığınız. Bugün vaktimiz kalır mı bilmiyorum ama kalırsa onu da belki biraz dinleyebiliriz. Tabii tabii çok isterim. Peki, e, Ayşe o zaman ders kitaplarıyla devam edelim mi? Siz Olur. ders kitaplarıyla ilgili neler yapıyorsunuz? Bir genel olarak onu paylaşsam bizimle sonra da milli güvenlik ve diğer ders kitaplarını konuşalım. Tabii, e, biz birimde iki ay kadar önce sosyoloji bölümü öğrencileriyle bir projeye başladık. E, Kenan ile birlikte. Kenan Çeyir, ben ve altı tane sosyoloji bölümü öğrencisiyle birlikte. E, şimdi bu projede biz bu yıl... E, Tüm okullarda okutulan birinci sınıftan başlayarak yedinci sınıfa kadar hayat bilgisi, sosyal bilgiler derslerini belli kriterlere göre taradık. Dün hatta bir atölyemiz vardı. Bu taramalara devam ediyoruz. İki haftada bir toplantılarımız var. Bununla ilgili raporları da hep birlikte öğrencilerle birlikte yazacağız. Belki bir seç bir konuşmasında da paylaşma imkanımız olacak bunu. Öğrenciler e, bu konuyla çok alakalı aslında. Çünkü ken Önce daha önce onlarla belli çalışmalarda yürütmüş. Başka dersler kapsamında Şimdi burada biz e, Tarih Vakfı'nın bildiğimiz gibi iki kere yaptığı Ders kitaplarında İnsan Hakları Projesi'ndeki Tarama ölçütlerini kullandık Öyle başladık Buna ek olarak e, Biraz daha ayrıntılı bakmak gerektiğine Karar verdik hep birlikte ve yeni kriterler Oluşturduk biraz daha ders kitaplarını Derinlemesini incelemek ve Milliyetin Bakanlığı'nın artık sadece MEP basımı kitapları değil Özel yayın evi kitaplarını da alıp Onları farklı okullara, farklı illere dağıtmasıyla birlikte hem özel yayın evlerinin bastığı kitapları hem milliyetimin kendisinin bastığı kitapları ama bu yıl tüm Türkiye'de okutulan kitapları karşılaştırmalı olarak da aynı zamanda özel bir yayın evinin ve MEB'in bastığı kitapları da karşılaştırarak belli kriterler çevresinde İncelemeye başladık ve çok farklı, ilginç sonuçlar da çıkıyor. Ama bu bizim birimin sadece bu öğrencilerle yaptığı proje çerçevesinde değil aslında. Çünkü bizim yaptığımız geçen yıl başlayan ayrımcılık meselesiyle ilgili proje aslında bu konuda farklı e, alternatif eğitim materyalleri üretiyor. Bizim başlama noktamız e, önce mevcut müfredata bakmaktı. Önce neler vardı hep birlikte 13 öğretmenle birlikte başladığımız projede. Mevcut müfredata baktık, alternatif eğitim materyallerini gözden geçirdik. Yani aslında diğer projelerimizde de mutlaka her zaman mevcut ders kitaplarını gözden geçiriyoruz alternatiflerle birlikte. Evet belki burada Türkiye'yi konumlandırmak da lazım biraz değil mi? Hı -hı. Yani her ülkede illa ki bu kadar merkezi bir, bir kere eğitim yok. Evet. Aynı zamanda hani ders kitaplarının içeriğinin bu kadar merkezi otorite tarafından belirlenmesi de... Ee, çok yaygın değil ee, Dolayısıyla Türkiye'de bu konuda herhangi bir çalışma yaptığımız zaman Mecburuz ders kitaplarının onların içeriğine bakmaya Çünkü en yaygın olarak kullanılan evet. materyaller onlar hı hı. Oradan başlıyoruz Ve sonuçta eğitim ortamında yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor Hani okullarda %99 oranında Hem öğretmenin hem öğrencinin ilk başvuru kaynağı ders kitabı evet. Ve aynı zamanda ders kitabı bir, yani bir söylem Nasıl bir söylemin e, öğrenciye ulaştığını Sadece öğrenciye değil ...öğretmene ve dolayısıyla veliye... ...dolayısıyla topluma ulaştığını gösteriyor... ...bu açıdan bizim için çok değerli. Ee, Tarih Vakfı'nın biraz önce seninle bahsettiğin... Hı -hı. ...çalışmasından da biraz bahsedelim... Ee, Hı -hı. ...biraz daha konuşalım... Ee, ...Tarih Vakfı ilk 2002-2004 yıllarında... ...ders kitaplarını evet. taramıştı... Ondan sonra da e, 2007-2008'de e, tekrar taradı. 2009'da da son tarama sonuçları yayınlandı. Kenan Çayır'la birlikte biz bu Hı -hı. projede e, çalıştık. O bugün müsait olmadığı için bize katılamadı ama yıllarda çok büyük bir emeği var. Ders evet. kitaplarının e, taranması çalışmalarına Kenan'ın da. E, bu ders kitabı taraması, e, taramalarında e, Milli Güvenlik dersi Dersi'de... E, o kapsamın içerisindeydi taranan kitaplar içerisindeydi İlk taramada 2002-2004 taramasında şöyle ilginç bir şey olmuştu siz nasıl şimdi öğretmenlerle çalışma yapıyorsunuz öğrencilerle ders kitaplarını tarıyorsunuz o zaman da e, tarih vakfı insan hakları vakfı e, bir arada e, gönüllü öğretmenlerle e, çalışıyorlardı. Ve öğrencilerle o günlerden sadece iki kişi Milli Güvenlik kitabını taramayı seçmişti. Onun dışında onlarca, mesela başka kitapları beş kişi, on kişi tarayabiliyor. Çok sayıda gönüllü oluyor. Nedense Milli Güvenlik böyle dokunulmaz, kimsenin dokunmak istemediği, çok yaklaşmak istemediği bir dersti. Evet, bu da epey bir şey gösteriyor aslında bize. Nereden geldiğimiz evet. konusunda değil mi? Yani herkesin bence hani... Ee, o araştırmaya katılan ve ders kitaplarını incelemek isteyen kişilerin de kafasına çok farklı eminim imgeler vardır kendi okul hayatlarından Milli Güvenlik dersiyle ilgili, Milli Güvenlik kitabıyla ilgili. Böyle bir yönlendirme var aslında. Ee, o projenin sunumunu da ben unutamıyorum. Ee, ben o sırada bu konuyu araştırdığım için e, beni projeye davet etmişlerdi ve tamamen Milli Güvenlik kitabı üzerine e, bir e, sunum yapmıştım. Ve hiç kim bir askeri okuldan gelen e, birisi şans eseri o gün orada olduğu için tartışmaya iyi, o başlattı. İtiraz etti biraz benim e, yaptığım anı hmm. Aslında askeri okullardaki eğitimin ne kadar iyi olduğunu e, anlatmaya başladı uzun uzun. Fakat ondan sonra hiç kimse hiçbir öğretmen o toplantıya katılan hiç kimse bu konuda konuşmak istemedi. Ondan sonra gelip bana hmm. özel olarak... Ee, biz şey yapmak istemedik, ee, hani özellikle de burada bir asker varken bu konuda konuşmak istemedik. Aslında söyleyeceğimiz çok şey var ama söz almak istemedik e, dediler. Yani bu bahsettiğimiz e, bundan e, 15 yıl kadar öncesi. 15 yıl olmadı aslında 10 yıl kadar Yok, 10 öncesi. Yıl kadar 10 yıl, yıl kadar öncesi. Evet Aynen. yani çünkü eğitim müfredatında da düzenleniş biçimine bakarsak hep bir hiyerarşide en üst noktadaydı aslında milli güvenlik dersi. Bir ders saati diyebiliriz. Buna ama bir ders saati az olarak görülebilir ama hani böyle bir tepkinin mesela yaşanmasının nedeni de o olabilir diye düşünüyorum ben. Yani o kadar üstten bir söylemi var o kadar bir sürü şeyi dikte ediyor ve sizin sınırlarınızı inanmanız gereken sevmeniz gereken bilmeniz gerekenleri o kadar keskin çizgilerle koyuyor. Hatta tarih müfredatının bile üzerine geçen söylemleri var ki güncel politikada dahil dolayısıyla onun üzerine söz söylemek aslında... ...birçok alanda sınırlandırılmış oluyor. Kimseye düşmüyor, diğer öğretmenlere evet. hiç düşmüyor. Evet. Sanki. Ee, peki siz mesela mini güvenlik dersi deneyiminizi hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Ee, İzmir Kız Lisesi'nde okudum ben. Hı hı. Ee, en yakın Maltepe Askeri Lisesi'ydi galiba. Ee, o okuldan bir e, hocanın albaydı galiba. Onu gelip bize o dersi verdiğini hatırlıyorum. Belli rütbeleri ezberlediğimizi hatırlıyorum. İşte sınıfa girdiği zaman rahat hazır ol gibi bize bazı hani eee komutlar, e, komutlar veriyor, verdiğini evet. hatırlıyorum. Onun dışında içerikle ilgili çok fazla bir şey hatırlamıyorum ama bende uyandırdığı duygu hani biraz daha hani o derste sınırlarımı bilmem gerektiği daha böyle derli toplu bir sınıf ortamının olduydu. Bir de ben de şunu hatırlıyorum yani çok sübjektif deneyimim olarak hani çok kendimi dışında hissettiğimi hatırlıyorum. Yani hiç o e, oraya ait değilmiş gibi hissettiğimi hatırlıyorum bir kız öğrenci olarak. Hı hı. Evet tabii aslında yani hani içinden e, kadınların geçmediği bir ders kitabı zaten Medik evet. Güvenlik evet. ders kitabı. Hani toplumsal cinsiyet bağlamında incelediğimiz zaman hani ilk e, çıkan çarpıcı şey oluyor kadınlar yok orada. Ne bahsedilen konular da var. Ee, ...ne de dediğin gibi kadınlara hitap ediyor aslında. Ee, bu dersin çok da ilginç bir tarihi var. 1926'dan beri müfredatımızda işte askerliğe hazırlık... ...daha sonra milli savunma, milli güvenlik diye e, devam ediyor. Ve yakın zamana kadar içeriği çok değişmiyor... Yani ufak tefek değişiklikler ama aynen Ayşe'nin hatırladığı gibi işte rütbelerin ezberlendiği evet. biraz sıkıcı bir ders olarak geliyor. Sonra 98'de önemli bir müfredat değişikliği var. Belki onu konuşabiliriz biraz. Hani 98'den bu yana ne demek oldu milli güvenlik dersi. Fakat onun öncesine dair beni şaşırtan şeylerden bir tanesi bu deneyimlerimizi paylaşırken onu hatırladım. Şuydu araştırma yaparken... İnsanlara beni güvenlik dersini nasıl hatırladıklarını e, sorduğumda ağırlıklı olarak e, güldüklerini, önemsemediklerini e, söylüyorlardı. Ondan sonra da bana şaşırıyorlar. Sen niye bu dersi bu kadar ciddiye alıyorsun? Şimdi hani böyle bir dersle eğitim sisteminin militarize olması veya bizim militarize olmamız söz konusu olamaz. E, biz gülüp geçerdik o derse e, zaten diyorlardı. Aslında o gülüp geçebilmemizin kendisi herhalde çok şey söylüyor. ...militarizmin ne kadar normalleştiğini... ...yani bizi dehşete düşüren bir durum değil... ...gülüp geçtiğimiz, normalleştirdiğimiz bir durum. Ee, her lise mezununun en az bir yıl... ...askeri bir asker tarafından eğitilmesi... ...bizim gülüp geçebildiğimiz bir şey. Bu birazcık benim için de geçerliymiş... ...araştırma yapmaya başladığımda... ...ilk e, uluslararası ortamlarda... E, ...kütüphanelere gidip... ...konferanslarda sunum yaptığım sırada... ...çok bunun gibi benzer örneklerle karşılaşacağımı ve karşılaştırmalı bir araştırma yapacağımı hı hı. düşünüyordum. E, şok içer Beni halbuki her duyan şok içerisinde nasıl yani sen bize biraz daha anlat... ...biz hayatımızda böyle bir şey duymadık diyorlardı hani yıllardır eğitim üzerine çalışan sosyologlar, eğitimciler vesaire. Ve ben de dehşet içerisinde fark ettim ki aslında Türkiye'yi gerçekten özgün kılan şeylerden bir tanesiymiş bu ders bizim cumhuriyet tarihimizi. Başka hiçbir yerde benzer bir derse e, rastlamadım. Rastladığım en yakın örnekler apartheid rejimi sırasında Güney Afrika, e, Nazi Almanyası hı hı. ve belli bir dönem Stalin e, dönemi e, Rusya. Bunların hepsi tabii kısa sürede otoriter, e, diktatörlük rejimleri, e, ırkçı rejimler, e, onlarda da kısa sürede uygulamalar e, olmuş. İsrail'de çok ilginç bir tepki almıştım. Bizde bile bu düşünülemez. Biz en militarist eğitim uygulamasına sahip olduğumuzu düşünüyorduk diyordu oradaki araştırmacılar. Ve çok şaşırmışlardı Türkiye'de bunun 1926'dan beri kesintisiz olarak uygulanmış olmasına. İşte biraz da normalleştirme aslında. Hani gülüp geçmişler ya bir sürü kişi size. İşte biz hiçbir zaman bunu sorgulamadık. Neden böyle bir ders alıyoruz? Niye bu rütbeleri ezberliyoruz? Niye ben bazı önemli konuları... Tarih dersinde değil milli güvenlik dersinde işliyorum gibi yani o kadar demek ki hani normalleştirilmiş ve herkes tarafından kabul edilen bir ders ve müfredat haline gelmiş. Evet bu tabi genelde askerlerin Türkiye'de sivil her alandaki hı hı. varlığını normalleştirmeye de çok katkıda bulunan bir şey. Siz onu zaten gençken okulunuzun koridorlarında üniformalı birisini gördüğünüz zaman ondan sonra da başka yerlerde de üniformalı insanları görmek Onların öğretmen olarak öğretici kişiler olarak olması hı. çok da şaşırtıcı olmuyor. Evet. Peki bu 98'deki müfredat değişikliğinden sonra yani son 12, 13 hı hı. yıldır Milli Güvenlik dersinin içeriği neydi? Nasıl gelişti? Biraz onu konuşalım mı? Konuşalım biraz daha. Biraz önce hani benim kendi deneyimimden bahsettiğim şeylerden biraz daha farklı. 98 sonrası bu. E, klasik askeri bilgiler, rütbeler vesaire bunların anlatıldığı, askerlik görevlerinin e, emir komuta zincirinin anlatıldığı e, sistem biraz daha değişti. Onların yoğunluğu azaltıldı ve daha çok e, iki ana konu aslında sizin de yazınızda, tarama sonuçlarında belirttiğiniz şeyler. E, bunlardan bir tanesi Atatürk ilke ve inkılaplarının benimsetilmesi. İkincisi de cumhuriyete yönelik tehditler konusu. Onun da Şimdi, başlığı çok ilginçti. Evet. Türkiye üzerine oynanan oyunlar. O oynanan oyunlar. İki yıl önce onu evet. değiştirdiler ama on yıl bu başlıkla. Evet. Ee... Sonuçta aynı içerikle evet. bu iş devam etti. Şimdi böyle baktığımız zaman da bu aslında ee bizi tarih eğitimi üzerine de düşünmeye götürüyor. Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi hep kendi ee eğitim yaşantımızdan da bildiğimiz bugün hala devam eden problem yakın tarihin ders kitaplarında müfredatımızda olmaması. Evet, 1938'de 1938 bitiyor tarih evet, değil mi? Evet, 1938 en fazla bazı derslerde 1950'ye kadar. Şimdi bu aslında yakın tarihin e, konuşulacağı, tartışılacağı alanı milli güvenlik dersine vermek demek oluyordu. Çünkü bu iki başlık çok e, aslında tartışmaya açık, içi farklı farklı doldurulabilecek konular. Mesela işte Türkiye Cumhuriyeti üzerine oynanan oyunlar meselesine... Siz bin tane meseleyi aslında koyabilirsiniz. Burada da genel mantık zaten milli güvenlik müfredatında. Klasik bir tehdit algısı, sürekli bir tehdit altında olduğumuz. İkincisi de bizim işte ve dışta düşmanlarla çevrili olduğumuz, bunlarla nasıl savaşabileceğimiz meselesi. Böylelikle bu aslında birazcık da bir politika dersi halini almasını sağladı. Güncel meseleler, Yunanistan'la Türkiye ilişkilerinin tartışıldığı. Kırbis meselesinin tartışıldığı, Ermeni meselesinin tartışıldığı, Birliği Avrupa tartışıldığı. Birliği'ne girelim mi girmeyelim mi tartışmalarının yoğun bir şekilde yapıldığı ve öğrencilerin bu tartışmaları yapabileceği tek ders. Ve burada zaten müfredata baktığımız zaman, yani Milli Güvenlik Programı'na baktığımız zaman sınırları çok net çizilmiş bir kazanım tablosu ve amaçlar var. Bu sınırları net çizilmiş tablo içerisine baktığınızda da işte zaten... Belli tehdit algısıyla yine devam ettirilen düşüncenin öğrencilere empoze edilmesi gibi bir şey çıkıyor karşımıza. Yani bu aslında kesinlikle tarih dersinin alanı ve orada farklı görüşlerle birlikte tarihsel olgular ve farklı tarihçilerin görüşleriyle tartışılması gereken konular milli güvenlik dersinin konusu haline gelmiş oluyor. Yani bir tür uluslararası ilişkiler politika ve tarih karışımı bir ders halini alıyor ki bence 98 öncesinden daha tehlikeli. Kesinlikle ve bunu tabi bu dersi veren bir asker, evet. rütbeli bir asker. Hı -hı. Dolayısıyla öğrencilere iki mesaj aynı anda veriliyor. Birincisi siyaset eşittir, askeri stratejik analiz. Evet. Yani siyaset dostları ve düşmanları belirlemek Hı -hı. ve düşmanlara karşı savaşmanın yollarını e, öğrenmek e, demek Hı -hı. oluyor. İkincisi de bunu bilen kişi asker oluyor, askerler oluyor. Dolayısıyla Hı -hı. siyaset dediğimiz şeyi bilen, hepimize öğretecek olan e, Hı -hı. kişi... E, bir asker, dolayısıyla dediğin gibi bu son derece yani sadece eğitimi militarize eden, askerileştiren değil, bütün siyaseti, siyaset anlayışını askerileştiren. E, çözümü bu sonuçta şey. savaşta ve askerlikte ve hani düşmanlıkta, tehditte gösteriyor doğal olarak dersin içeriğinden kaynaklanan bir şey. Ve barışçı bir çözüm ya da herhangi bir farklı bir uluslararası ilişkiler ortamının sunulmadığı bir e, ders ortamı. Dolayısıyla da öğrenciler bunları bu şekilde tartışarak ve dediğiniz gibi askerlerden güncel politik meseleleri öğrenerek kafalarını da böyle şekillendiriyorlar. Ve Yani bunu azımsamamak lazım. Türkiye'de lise mezunu herkes en az bir yıl böyle bir eğitimden geçti. Ve dediğin evet. gibi hı hı. yakın dönem tarihi ve siyaseti bir askerden öğrendi. Onun eşliğinde tartıştı sınıfta. 98 sonrası değişen şeylerden bir tanesi de hani pedagojik olarak daha tartışmaya açık bir ders haline geliyor. Öyle telkin ediliyor milli güvenlik hocaları tartıştırın öğrencileri. ...deniyor. Bana kendilerinin... ...anlattığı bir şey bu. Beni mesela... ...en şaşırtan... ...mülakatlarım sırasında en şaşırtan... ...örneklerden bir tanesi... ...İstanbul'da bir... ...gençle yaptığım mülakattı. Çok eleştireldi. Hediye Güvenlik... ...dersi hocasına karşın. Bu... ...bahsettiğim 12-13 yıl kadar... ...önce. O zaman militarizm kavramı... ...çok kullanılmazdı günlük dilde. Ona rağmen... ...militarist... ...bir ders olduğunu söyledi. Mesela... Ee, ...içeriğini eleştirdi, hocayı eleştirdi, otoriter halini eleştirdi falan. Fakat ondan sonra iyi ki bu ders müfredatta var. İyi ki bu dersi alıyoruz. Ben çok şey öğrendim dedi. Ben şaşırdım. Dedim biraz önce çok eleştiriyordun. Neden müfredatta olmasının iyi bir şey olduğunu düşünüyorsun? Çünkü ben dostlarımı düşmanlarımı öğrendim dedi. Yani derse, dersin içeriğine ne kadar eleştirel yaklaşırsa yaklaşsın... ...oradan bir bilgi edindiğini, evet. siyasete dair bir bilgi edindiğini... Söylüyor ve siyasette dost ve düşmanını öğrenmek olarak şekilleniyor. Yani öğrendiği çok hani tehlikeli şeylerden bir tanesi de bugün en büyük yaralarımızdan bir tanesi aslında. Hani toplumumuzda yani homojen bir toplum yapısı, Türkiye toplum yapısını oradan öğreniyor. Irk ee, kavramı orada geçiyor. Aslında geçmemesi gerekiyor. Artık herkes hani ırkın bir saçmalık olduğunu herkes kabul ediyor yani tüm bilim adamları. Dolayısıyla burada bir homojen bir Türkiye toplumu yapısı ve başka bir sayfada başka bir konuda iç düşman, dış düşman, iç tehdit, dış tehdit meseleleri hep birlikte verildiği zaman bambaşka bir aslında toplum üretmiş oluyorsunuz bunun sonucunda. Aynen. O da bence milli güvenlik dersinin en önemli tehlikelerinden bir tanesiydi. Hı. Türkiye toplumuna dair bu aşırı homojen bir yapımız varmış gibi gösterilmesi. Ve bunun aksini söyleyen herkesin de iç düşman evet, veya dış düşman iç olarak tınlanması. ya da düşman olarak gösterilmesi. ...vatandaşlığın bağlılık ve itaat üzerinden tanımlandığını görüyoruz yine... Evet. ...bu son dönemde Bugün hala var, biraz sonra onu da belki konuşuruz. Yani hani... Evet, çünkü bu sorunlar sadece evet. Milli Güvenlik kitabında yok değil mi? Yok. İşte Milli Güvenlik dersinin kaldırılması bence çok güzel ve önemli bir adım. Ama bu sadece bununla sınırlı kalmamalı. Çünkü e, biz tarama sonuçlarımızda da gördük. Diğer tarif aklının raporlarında da aynı şey aşağı yukarı zaten çıkmıştı. Birinci sınıftan başlayarak hani sadece hayat bilgisi, sosyal bilgiler, tarih kitaplarına da baktığımız zaman bu farklı konularda zaten müfredata bir şekilde yedirilmiş oluyor. Dolayısıyla hani bundan sonraki bence yapılması gereken şey bu gözle tekrar ders kitaplarının gözden geçirilip yani özellikle bu ifadelerden ders kitaplarının arındırılması. Mesela biraz önce sizin söylediğiniz vatan sevgisi, vatan sevgisinin kültürümüzün bir parçası olarak gösterilmesi. Bu mesela, ve en iyi ifadesinin de savaşmak, savaşmak, öldürmek, evet. ölüm göze almak olarak evet. sunulması. Bunun hatta biraz sonra belki yine onlardan da bahsederiz. Sorumluluk çerçevesinde ele alınması, yani askerliğin anayasada belirtilen bir vatandaşlık görevi olması dışında bir farklı alanlara aslında nüfuz ederek bizim vatan sevgimizi gösteren, bizim aslında vatan borcumuz olduğu vesaire gibi Kültürümüzün bir, şeyi Kültürümüzün bir parçası olduğu. Ordu millet vesaire Bugün hala hani 2011 yılında Milliyetin bakanlığının okuduğu ders kitaplarında Ordu millet kavramı hala veriliyor Bu hatta ikinci sınıf sosyal bilgiler kitabında Hatta dördüncü sınıf sosyal bilgiler Hayat bilgisi kitaplarında var Dolayısıyla mesele sadece milli güvenlik dersi değil Ve hani bu militarizmden Eğitim hayatımızın, okulların, ders kitaplarının arındırılması sadece e, belli konuların çıkarılmasıyla da çözülebilecek bir şey değil gibi geliyor bana. Yani hani o ders kitaplarının sivilleştirilmesi için çok başka meselelere de aynı anda bakmak lazım. Kadın meselesi bunlardan bir tanesi. Yani çok erkek egemen söylem hala devam ediyor ders kitaplarında. Haklarımız, sorumluluklarımız meselesinin aşırı derece verilmesi de bence sivil bir toplumun, Yaratılması önünde önemli bir engel hı hı. Dolayısıyla çok farklı Küçük küçük alanlara da aynı anda Bakmak lazım ki hani o Militarist düşünce yapısını Eğitim hayatımızdan çıkaralım Peki e, ders kitaplarını Tam da bu bağlamda ayrıntılı bir şekilde Konuşalım sizin son yaptığınız çalışmaya hı hı. da Değinerek isterseniz Bir müzik arası verelim ondan önce e, ilk parçayı da duyurmayı unuttuk Kardeş Türkülerin e, çocuk Haklı Haklı e, albümünden parçalar e, dinliyoruz bugün İlk parçamız Nazardı Şimdi de Yoyo geliyor tekrar yayındayız. Ee, Ayşegül ben Hikayenin Kadın Ayl programında bugün Müge Ayan ve Ayşe Alanlı e, birlikte e, ders kitaplarındaki e, değişimleri ve değişmeyen şeyleri konuşuyoruz. Milli Güvenlik dersi kalktı ama bu e, ders kitapları ve müfredat militarizmden arındı, sivilleşti demek değil. Kendi başına Hı -hı. çok önemli bir adım. 1926'dan beri olan bir dersi. Yakın zamana kadar tartışılmayan bile bir dersi. Ee, ve hepimizin üzerinde çok önemli etkileri var. Ee, eğitim militarizasyonuna, siyaset anlayışımızın militarizasyonuna biraz önce konuştuk. Ee, katkıda bulunan e, bir dersi. Onun kalkması çok önemli bir adım sivilleşme adına. Ama kesinlikle yeterli değil. Hı hı. Ee, bu tartışmanın eksikliğine dair e, çok kısa bir not düşeyim. İlk ben 1999'da Bir Kim e, dergisi bir yazı istemişti bu konuyu çalışıyorum diye. 99'da orada bir yazı yayınlamıştım. O zaman mesela çok insan çok şaşırmıştı bu konuyu çalışıyor olmama, önemsiyor olmama çok şaşırmıştı. Ve de geriye dönük olarak hiçbir başka tartışma e, yoktu, bulamamıştık. Sonra Tarih Vakfı ders kitapları taramaları çerçevesinde ilk e, 2000'lerin başında sorun sanlaştırıldığı Milli Güvenlik dersi en sonunda 2009'da yayınlanan kitapta bütün ders kitaplarında militarizmi sorunsallaştırırken milli güvenlik dersinin kaldırılması gerektiği üzerine bir yorum, tavsiye ifade edildi. Ama sonuçta 10 yıllık bir tartışmadan evet. bahsediyoruz. Bütün bir cumhuriyet tarihi bunun hiç tartışılmadığı milli güvenlik dersinin normal bir ders olarak okunduğu, okutulduğu bir tarih olmuş. Şimdi peki ders kitaplarında durum ne? Siz 1. sınıftan 8. sınıfa kadar ilk öğretim kitaplarını 1 ve 7 8. sınıf inkılap tarihi olduğu için ona henüz bakmadık. Onu hani tarih kitaplarıyla birlikte incelemek gerekir. 1. sınıftan 7. sınıfa kadar sosyal bilgiler ve hayat bilgisi derslerini ders kitaplarını isterseniz bir iki örnek paylaşabilirim şimdi olur. burada. Vereceğim örnekler işte 4. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 1. sınıf Kitaplarından bugün hala mesela işte dördüncü sınıf için e, Sosyal Bilgiler Milletin Bakanlığı'nın yayınladığı kitapta silah yapan çocuk fotoğrafları var. Hani görseller biliyorsunuz çok önemli aslında Tabii. çok şey söylüyor. E, ölü askerler ve ayakta kalan bayrak imgeleri. E, askerliğin kültürün bir parçası olarak hala ders kitaplarında söylemde devam etmesi. E, bu topraklarda sürekli sahip olmak isteyen İç ve dış düşman demese de hani belli şeyler arındırılmış aslında belli kelimeler. Ben burada e, tarih vakfının yaptığı araştırmanın bir anlamda Milletin Bakanlığı'nı etkilediğini de düşünüyorum. Kadın meselesinde de biraz öyle. Belki vaktimiz olursa konuşuruz. Hani belli e, kelimeler ve kavramlar kullanılmamış. Ama bunların kullanılmaması hani e, başka türlü söylememeyi, söylemeyi de engellememiş. Hani bu topraklarda sürekli... ...bizim topraklarımıza sahip olmayak, olmak isteyenler var gibi hı hı. genel bir ifade. Ama bu beşinci sınıf hani sosyal bilgiler kitabında böyle bir ifade karşımıza çıkıyor. Yine kahramanlığın övüldüğü mesela işte yiğitler ölürken bile gülerler gibi hani özcü... Bize Ölümü ezel, yüceltilmesi. E, ölümün yüceltilmesi. Ölümün yüceltilmesi aynı şekilde. Altıncı sınıf kitabında hala ordu millet kavramının bulunuyor olması çok önemli problemlerden bir tanesi. Bunun halkımızın genel karakteri olarak ordu milletin... Gösterilmesi, vatan sevgisi meselesi yani hem bayramlar için bunu söyleyebilirim hem de belli sorumlulukları yerine getirmenin aslında vatan sevgisiyle alakası olmasa bile bir şekilde bağdaştırılması. Bu da aslında kafada çocuklarda hani görev sorumluluk kavramını derinleştiren bir şey. E, tasarruf yapmak mesela tasarruf yapmanın e, vatan sevgisiyle bağlantılandırılması bu çok tehlikeli bir şey aslında. Sorumluluklarımızı yerine getirerek ülkemize olan sevgimizi göstermiş oluruz diyor bunun arkasından. Yani ışığı kapattığımız zaman tasarruf yaptığımız zaman ülke sevgisiyle bu bir anlamda vatan sevgisiyle hatta birlikte el alınıyor ve öğrencilere böyle gösteriliyor. Mesela 5. sınıf sosyal bilgiler kitabında Türkiye'yi bazı devletler kendileri için tehlikeli bulur. Bu ülkeler kendi topraklarını genişletmek ve denizlerde egemenlik elde etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin zayıflaması için çaba harcamaktadır gibi bir ifade var. Yani biraz önce söylediğimiz bu e, milli güvenlik müfredatı içerisinde iç tehdit, dış tehdit ve sürekli bir düşman algısının aslında farklı farklı derslerde tekrar tekrar yeniden üretildiğini görüyoruz. E, kadın meselesinde... Görsellerde bir iyileşme olduğunu söyleyebiliriz. Yine bence bu hani taramaların etkisi diye düşünüyorum. Hani olumlu görseller kullanılmış. Mesela işte ev yaşamı içerisinde özellikle birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf hayat bilgisi kitaplarında... ...babanın da anneyle birlikte yemek yaptığı, çocuğunu yedirdiği, farklı aile içerisinde iş bölümüne ortak olduğu... ...belli işleri üstlendiği resimler, görseller vesaire var... Ama onun dışında birinci sınıf hayat bilgisi kitabında şu şiir var hala. Yani okur yazar her türk oğlu yükselmenin budur yolu diyor. <Gülüyor> Kağıt, kalem, kitap, defter bizi bunlar adam eder. Yani bu şiir hala birinci sınıf hayat Oğullar, bilgisi kitabında adamlar. var. Oğullar, adamlar, e, yiğit olmalar, kahramanlıklar, e, ölürken bile gülmeler. Şimdi burada aslında vatan sevgisi, ölmek, kahramanlık bunlar en üst ...değer ve vatan sevgisini gösteren... ...en önemli şeyler olarak gösterildiği zaman... ...bu çok büyük bir problem oluyor. Çünkü onun yerine alternatif bir şey... ...siz öğrenciye göstermiyorsunuz. Rol model olarak da göstermiyorsunuz. Kitapta böyle rol modeller yok. Yani hani barış için çabalayan... Doğa ...barışı için gösteren, doğa için çabalayan... Hani ...çevre için kapatan. çabalayan... Evet. E, ...bir akademisyen... ...bir yazar, bir bilim adamı... ...gerçekten bunun da hani... ...aslında bu... ...toplum, dünya için bir şeyler yapmanın en güzel yolları olduğunu göstermiyorsanız eğer... ...bu da çok büyük bir problem. Bunun gibi hani aslında sayabileceğim başka örnekler de var. tarih Afkı çalışmasını yaparken bizi en dehşeti düşüren şey... ...müzik kitaplarında gördüğümüz evet. şiir ve şarkı örnekleriydi. Göreyimdir bayrağımı üstün tutmak her bayraktan... ...can veririm, kan dökerim, vazgeçemem ben bu haktan... Hı hı. Bu bir dizilerini de içeren işte bayrak gösteriyor. şiiri her sınıfta tekrar tekrar okutuluyor şarkı olarak söyleniyor çocukların ezberlemesi bekleniyor veya nabzında ateş gibi fetihlerden bir kan var yani kan, şiddet, ölmek, öldürmek can vermek kan dökmek üzerine kurulu bir dil bütün ders kitaplarına yani müzikten tarihe, coğrafyaya felsefeye son derece yargın bir şekilde kullanılıyor gibi görünüyor Evet ama işte biraz önce de söylediğim gibi bir de bunları e, ayıklayıp çok hani e, belli kavramları ayıklayıp başka bir şekilde aslında e, o duyguyu vermek çok daha tehlikeli gibi geliyor bana. Bunlarda mesela en çok benim üzerinde durduğum şey hak ve sorumluluklarımız meselesi. Hı hı. Yani birinci, ikinci sınıftan itibaren e, öğrencinin hak gördüğü her yerde mutlaka bir sorumluluk da var. Yani bu çok tehlikeli mesela mutlaka belli sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor belli hakları elde etmesi için hak sorumluluğun önünde değil kesinlikle hı hı hı. ve bu sorumluluktan sorumluluk bağımsız haklar evet, yok yok ne yazık ki yok yani aile içinde bile öyle en küçük bir şey isterken bile öğrenci e, çocuk ailesinden izin almalısın şunu yapmalısın bunu yapmalısın en küçük günlük hakları için bile bu geçerli sorumluluklar hakların önüne geçmiş. Dolayısıyla yine bir itaat kültürü aslında evet. e, ufak ufak işleniyor evet. Peki sizin bir de ayrımcılık çalışmanız var değil mi? Ders kitaplarında ötesine geçen e, bir çalışma. Çok az vaktimiz kaldı ama onu da biraz anlatır mısınız? Tamam. Bizim e, birimde şu anda yürütüyor olduğumuz üç tane proje var aslında. E, onları ben kısaca özetlemeye çalışayım. Ayrımcılıkla ilgili iki tane projemiz yürüyor şu anda. E, bir tanesi... E, Ön yargılar, kalıp yargılar, ayrımcılık, sosyolojik ve eğitimsel perspektifler konulu bir proje. Burada 13 tane öğretmenle şu anda hali hazırda e, devlet okullarında ve özel okullarda öğretmenlik yapan e, ve işte az önce e, özetlediğimiz diyeyim, e, meselelere kafa yoran, e, onları dert edinen öğretmenlerle birlikte çalışıyoruz. Düzenli olarak bir e, buçuk yıllık bir proje bu. E, uzman seminerleri düzenliyoruz. Bu uzman seminerlerinde ayrımcılığın farklı alanlarında uzmanlaşmış olan kişileri çağırıyoruz aramıza ve öğretmenlerle bir tartışma ortama yaratıyoruz. İşte burada ayrımcılığın hukuksal boyutundan tutun psikolojik boyutuna, sosyolojik boyutuna, çok dililiğe, cinsiyet ayrımcılığına, cinsel yönelime yönelik tartışmalar gerçekleştiriyoruz. Ardından bu uzmanlarımız Öğretmenlerin yönlendirmesiyle bize e, metinler yazıyorlar. Giriş düzeyinde metinler bunlar. Bir öğretmenin e, okul çıkışı bir saat içerisinde nüfuz edebileceği, okuyabileceği, etraflı e, ama fazla uzun da olmayan, e, daha fazla araştırmak istiyorsa eğer onu belli kaynaklara yönlendiren metinler oluyor bunlar. E, bunlar da yine hem e, o farklı alanların işte hukuksal boyutunu, dünya örneklerini, Türkiye'den belli istatistikleri içeren ve suya sabuna dokunan metinler oluyor. Ardından yine öğretmenler tarafından bu metinler revize ediliyor. Yani burada ilk başta sözüne ettiğim birimin temel işleviyle bağlantılı olarak bir şey yapmaya çalışıyoruz aslında. Öğretmenler ve e, akademisyenler arasında e, yani akademisyen orada hani e, birbirine mektup yazıyor gibi yazmasını hedefliyoruz aslında. E, üçün, e, onun yanı sırada öğretmenler e, ders modülleri yine ayrımcılığın farklı alanlarında ders modülleri e, geliştiriyorlar. Bu ders modüllerini e, önümüzdeki aylarda pilot çalışmalarla deneyeceğiz. Harika. Kendi şeylerinde derslerinde kullanmak üzere mi yoksa başka öğretmenlerle paylaşmak üzere mi? Aslında iki şekilde olduğunu söyleyebilirim. İlk başta yola çıkarken öğretmen eğitimi vermek üzere biz bunu tasarlamıştık. Fakat sonra okullardaki ders kitaplarına da ilişkilendirmek üzere bir çalışmaya daha başladık. Dolayısıyla hem öğrencilere yönelik hem öğretmenlere yönelik hmm. ee, bu meseleler eğitim ortamlarında nasıl e, tartışılabilir ki tam olarak da ikinci projemizin e, başlığı da aslında bu ayrımcılık sorunu eğitim ortamlarında nasıl ele alınabilir. Hı hı. E, bunu da az önce sözünü ettiğim e, ders modüllerini e, dört tanesini eğitim e, yani öğrencilere uyarlayarak tartışılabilir. E, Bunları çekeceğiz. Yani öğretmenler bu dersleri verecekler ve bunu çekeceğiz. Buradaki hedefimiz de öğretmenlerin izledikleri zaman e, bu dersleri kendilerinin de uygulayabileceğine yönelik bir tahayyül e, sahibi olmaları. E, bununla birlikte e, metinlerimizi ve e, bu ders modüllerimizi bir kitapta e, toplamayı ve aynı zamanda da bir interaktif eğitici e, DVD hazırlamayı Hedefliyoruz. Ee, bunu işte tüm okullarla, e, STK'larla, e, mesele ile ilgilenen herkesle paylaşmayı hedefliyoruz. Evet. Müthiş, olağanüstü bir proje ve çok ihtiyaç var tabii ki. Çünkü yani bir yandan da e, ders kitaplarından şikayet ediyoruz ama e, sınıf deneyimi ders kitaplarından ibaret değil. Onun ötesine de geçilebilir ama nasıl sorusuna çok net cevaplarımız olmuyor. Bu tür materyaller e, değil mi? Yok yani. Evet yani aslında bütün bu meseleler e, eğitim ortamlarında bir şekilde e, yaşanıyor, dile geliyor. E, öğretmenler, öğrenciler bunu yaşıyorlar. E, fakat ya bir kriz anı olarak yaşanıyor, e, ya yaşanıp üzeri e, örtülüyor ve yaşanmamış e, gibi yapılıyor. Dolayısıyla biz de aslında yani şu anda e, hiç yoktan bir şey yaratmaya bunu nasıl yapabiliriz diye düşünüyoruz. E, kafa yormaya çalışıyoruz. Harika. İlerleyen aşamalarında örnekleriyle birlikte bu geliştirdiğiniz modelleri konuşmayı çok isteriz. Bu programda hem toplumsal cinsiyet bazında ayrımcılık hem diğer ayrımcılık biçimleri üzerine. İyi ki varsınız. Elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Siz de sağ olun. Bugünlük çok zamanınız sağlar. doldu. Müge Ayan ve Ayşe Alan'a çok çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları ...nin yolu açık olsun diyoruz. Biz size şükür devam edeceğiz. Daha güzel günlere. Çocukların e, savaşlardan, askerlerden, askerlikten değil... E, ...oyunlardan bahsettikleri hatta oynadıkları günlere diyelim. Ve tekrar kardeş türkülere e, kulak verelim. Çocuk Haklı Çocuk Haklı albümünden son olarak Oy Oy dinleyeceğiz. Teknik Masada Feryal vardı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi haftalar. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. I'm going to